Efendim, önceden zihnimizde ve kalbimizde yer etmiş Kur'an'ı ve İslam'ı olmayan şuur altı müktesebatımızın kötü tesirlerinden nasıl kurtulabiliriz? Bizleri aydınlatabilir misiniz? Bunlardan tamamen sıyrılma zordur. İlle de her böyle şuur altı müktesebattan sıyrılma diye bir mükellefiyetimiz yok. Ama zihnimizi, ruhumuzu, his dünyamızı, mantık ve muhakememizi kirleten veya mantık ve muhakeme yürütmede bir yönüyle malzeme gibi karşımıza çıkan, dolayısıyla bizi rahatsız edebilecek, böyle sonuçlar ve neticeler doğurabilecek müktesebat, sevimsiz müktesebattır bunlar. Bunlar insan letaifini kirleten müktesebattır. İnsan elden geldiğince onlardan sıyrılmaya çalışmalı. Ama bazı şeyler var ki, müktesebat diyelim, annemizin, babamızın, bizim kendi kültürümüz adına bize öğrettikleri güzel şeyler vardır, kültür kaynaklarımızın temel esasları sayılan şeyler mevzunda müktesebatımız vardır, bunlar zihnimizde dipdiri durmazlar yani bunları her zaman değerlendirebiliriz, ama sevimsiz bazı şeyler var, belli bir dönemde girmiş. Bir, bunlar böyle hata türünden şeyler değildir de fakat hataya götürücü şeylerdir. Hataları hatırlatıcı, hata duygusunu tetikleyici şeylerdir. Yani mesela göz bir yerde, olumsuz bir şeyle karşı karşıya kalmıştır. Ve hafıza, hafıza merkezlerinden birisi o fotoğrafı almıştır. Dolayısıyla belli hadiselerle böyle bir tedavi olunca, o yeniden sizi rahatsız edici bu ufka çeker. Fasit hayallere çeker. Çirkin hatıralara çeker. Bazen de böyle çok sağlam hurve üskaya tutunmamış iseniz şahit, alıp götürebilir de, kendi havasına göre bir yere götürebilir. Heva da diyebilirsiniz. Biz Türkçe'de hava ayrı, hava ayrı kullanıyoruz. Kendi havasına doğru bir tarafa da götürebilir onlar. Onlar hatarlı şeylerdir. Elden geldiğince onları baskı altına almak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi buyuruyor ki böyle çirkin sizi fena mülahazalarda gezdirecek hatıralar içinizde canlandığı zaman hemen o durumdan uzaklaşmaya bakın yani. O çirkin hatıralar ufkundan atmosferinden sıyrılmaya bakın. Yani diyelim ki bir bakmanın zihninizde hasıl ettiği bir fotoğraf var hemen ondan sıyrılmaya bakın. Kulaklarınıza çarpmış, kulaklardan içeriye girmiş ve zihinde bir iz bırakmış yani. Yine hafızanızda bir iz bırakmış. Bunlar zamanla mevcudiyetten hissettirirler size. Size bazı şeyleri dayatırlar bunlar. Zayıf olduğunuz zamanlarda tıpkı virüsler gibidir bunlar. Bünye, fiziki bünye zayıf düştüğü zaman bunlar hükümlerini icra etmeye başlarlar. Siz de maneviyet adına zayıfladığınız, Allah'tan uzaklaştığınız zaman bu kötü hatıralar size fena duyguları tetiklerler yani. Alır götürürler. Onun için büyüklerimiz çok defa bir yönüyle maddi hayatlarını öyle planlamışlar ki, yani bir fenalığa niyet etseler bile o işi yapma, icra etme imkanından hep uzak durmuşlar. Yapmaya niyet etseler bile öyle yerde durmuşlar ki onu yapamaz olmuşlar. Mesela gitmiş bir dağın başında bir mağarada kalmış. Mağaraya gidin orada kalın demiyoruz. Fakat orada samimi bir düşünce var. Elden geldiğince Cenab-ı Hak'la alakalı ona müteveccih duygularımızı, düşüncelerimizi sürekli bilemek, saygılamak, parlaklaştırmak demektir. Böyle uzak durmayı yani, halvette kalmayı, uzette kalmayı tercih etmişler. Yani bir taraftan, Kendilerine kötülüklerin gelip bulaşmasına karşı onu bir set gibi görmüşler, bir serhat gibi görmüşler. Gelir, oraya takılır kalır. Bir diğer taraftan da fenalığa azmı, cezmı kasteyleseler bile onu icra etmek için birkaç tavır değişikliğine gidecekler. Oysa ki böyle müfsit bir düşünce insanı sardığı zaman Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor yani. Öfke mesela şeytandandır diyor. Ayaktaysanız oturunuz ya kalkan abdest alınız. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Su ateşi söndürür diyor. Ya bunların hepsi modern psikoloji açısından tahall edildiği zaman çok önemli şeylerdir. Bunlar her biri elmas, birer düsturdur yani. Hal ve tavır değişikliği değiştireceksiniz. On defa tavır değiştireceksiniz. O fasit düşüncenin izi kalmaz, emaresi kalmaz sizin kafanızda. O bile hazayla yapmışlar. Şimdi esas mükemmel müminlik şudur yani. Halk içinde hakla beraber olmak. Biz celvet diyoruz. Halkın içinde olmak peygamberane tavırdır. Fakat bulunduğumuz yeri kendimize benzetmek elden geldiğince. Gönlümüzün nasıl olmasını arzu ediyorsak içinde yaşadığımız atmosferi öyle temiz hale getirmek. Fenalık faktörlerini bütün bütün yok etmek orada. Yani o menkıbelerde vardır. Öyle bir şey gerçekten oldu mu olmadı mı onu bilemiyoruz da fakat yani şeyler de var. Üsture diyebileceğimiz şekilde zayıf hadis-i şerifler de var. Sevr mağarasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduklarında Hz. Ebu Bekir Efendimiz orada o deliklerin hepsine cübbesini kesmiş, er deliğe sokmuş o cübbesini. Deliklerden biri açık kalmış oraya tabanını vermiş. Bu, böyle bir şey olmuş olmamış Allah bile yani. Ama süneni sayede böyle bir şey yok yani. Mesut böyle bir şey yok. Bu aslı olmayan bu meselenin faslı ile alakalı iki tane doğru var. Bunlardan birisi Hz. Ebu Bekir'in sadakati doğrudur yani. Öyle bir şey olsaydı Ebu Bekir öyle yapardı. Yani yılanın ağzına ayağını basardı yılan onu sokardı, zehrim kalmadı derdi o zaman. Şimdi çık derdi dışarıya. O yönüyle doğrudur. Orada bir Ebu Bekir sadakati vurgulanıyor. Unutmayın. Bir diğer yanı da şudur bunun. Yani bulunduğunuz atmosferde bütün tehlike menfezlerini kapamanız lazım. Muhtemel tehlike menfezlerini dahi kapamanız lazım. İcabında kendi varlığınızla o deliği tıkamanız lazım. Vallahi demeniz lazım ki beni burada yok edebilirsin ama benim seninle alakalı duygularımı ve düşüncelerimi yıkma ne olur. Ruhumun abidesi daima dimdik dursun senin karşında. Eğilecekse senin karşında eğilsin. İşte bir de o espri var orada anlatılmak istenen o espri var. Bence bu esprisine bağlı rivayet edebilirsiniz. Bunda. Hadis diye rivayet edilen bir yerde aslını her zaman münakaşası yapılabilir ama fakat faslından istimbat edeceğimiz manalar itibariyle şu iş bize, Örnekli sadakat örneği sergiliyor. Bir diğer taraftan da temkin ve tedbir adına bize önemli bir ders veriyor. O derste şudur, bulunduğunuz atmosferi, muhiti kendinize benzetin. Orada kendi duygularınızla, düşüncelerinizle yaşamanız mümkün hale getirin. Orada ağa bu hayat yudumlayacak, bazı yerlerimiz ölmüşse şayet yeniden Hızır Çeşmesi'ne uğramış gibi dirileceğiz yani. bir bu yanı var. İkincisi salih arkadaşlara refakat edeceğiz. Hep azetmişimdir. Talim el mütallimde ilk talebe daha Arapça'yı bilmeden onu öğretirlerdi. Yar bet better ezmar tayavu cehim yar ni gu gir tayavu naim. Kötü arkadaş kara yılandan daha kötüdür. Onun tesirine girersen seni cehenneme sürükler. İyi arkadaş tutun ona, bu da seni alır cennete götürür. Şimdi iyi arkadaş edilme çok önemlidir. Bir tane, iki tane. Çünkü insan her zaman kendi kendine ayakta duramaz yani. Hem kendinin çevre kazıkları hem de orta direği olamaz. Daima bir orta direk gibi böyle kendi varlık çadırını omuzlarına aldığı zaman bir iki arkadaşının da böyle o çadırın çevresini tutan kazıklar gibi olmasını istemeli. Ancak öyle olursa ayakta durur. Kubbedeki taşlar baş başa verince düşmüyor. Yoksa taşı en küçüğünü bile hava alsan düşer, başına düşersen. Bu açıdan Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurur ki yalnız şeytandır. İki kişi de şeytandır buyuruyor. Çünkü bir fenalıkta ittifak etme imkanı vardır. Ama üç kişi rekip buyuruyor cemaattır diyor. Eğer bize böyle bir atmosfer tavsiye ediyorsa atmosferinizi hale getirin. Bu Atmosferi kendinize benzetme, ortamı kendinize benzetme demektir. O zaman bize düşen şey ya öyle bir uzet, halbet veya böyle bir arkadaşla, böyle bir ortamı paylaşma onlarla beraber. Biz bir hataya meylettiğimiz zaman bizi düzeltsinler. Bir yanlış karşısında bizi ikaz etsinler. Ve çok defa da biz onlardan hicap ettiğimizden dolayı fena duygularımızı baskı altına alalım. Bir şeyi çok samimi antrepantist arz edeyim ben. Benim öyle arkadaşlarım olsa, belki bazı hatalarımdan dolayı beni ikaz ettiklerinde biraz utanırım, biraz hicap duyarım, ederim ama fakat meselenin neticesi, hasıl ettiği şeyler açısından düşündüğümde benim onlara teşekkür etmem lazım. Allah razı olsun. Demiyor mu Hz. Üstad koynumda olan yılanı haber verene rahmet. Yani sen şu gözlerine çok dikkat etmiyorsun dese birisi sana. Sen kulaklarına çok dikkat etmiyorsun dese birisi, belki böyle iniş aşağı giden bir arabanın fren yemesi gibi bir aile sarsılırız yani. Bir sağ-sol yaparız orada. Fakat önemli değil bu yani. Nihayet bir tembih aldık ya biz o mevzada, bir ikaz aldık ya kendimize geliriz en azından. Şimdi arkadaşlarla bulunmanın mükafatı budur yani. Dolayısıyla işte bu atmosfer bizim atmosferimizdir. Bu muhit bizim muhitimizdir. Bu da önemli bir faktör. Bir diğer mesele bize ait düşünceler ve mülazalarla oturup kalkmak hep. Yani okumak, düşünmek ve oturup kalkıp her zaman Cenab-ı Hak'tan siyanet, inayet, kilaet, vekalet, hıfz, riayet istemek lazım. Allah'ım bizi koru, bizi muhafaza et. Bizi gör ve gözet, sensiz edemeyiz. Tut elimden tut ki edemem sensiz. İtiraf etmek lazım bunu. Yani bir dakika elimden tutmasam ben mahvolur giderim. Ya hay ya kayyum, Efendimiz demiyor mu? Bir rahmet ki estağid, esleh li ve la tekinli ilâ nefsi Ey hay kayyum, senden yardım istiyorum. Beni nefsimle göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakma, diyor. Nefsimle göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakma. Allah'tan çok dua etme. Ne Allah'a böyle dua ile teveccüh edenler sarsılmışlardır, düşmüşlerdir, yolda kalmışlardır. Ne sağlam refik edinenler. Bunların hiçbiri Allah'ın izniyle zayi olmamışlardır. Laubali arkadaşlarla gülüp çağıryıp eğlenip oynayan arkadaşlarla arkadaşlıklarını sürdüren insanlar bugün olmasa yarın değişik eğriliklere girmeleri kaçınılmazdır. Günahlara girmeleri kaçınılmazdır. Gafletle yaşamaları kaçınılmazdır. Allah'tan uzaklaşmaları kaçınılmazdır. Öyleyse siz iyi yar arayın.